Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler ile birliktesiniz. Yapım masamızda ise sevgili Feryal Kabil var. Bu haftada dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşacağız. Bu haftaki kampanyalarımıza mülteci kriziyle ilgili Hollanda'dan bir kampanyayla başlıyoruz. Üzerinde konuştuğumuz kampanyaların bağlantılarını eş zamanlı olarak Mira alt çizgi İstanbul adresinden Twitter'da duyurduğumuzu hatırlatalım ve öyle devam edelim. Evet burada Mira'yı hecelemek lazım. M-Y-R-A harflerinden oluşuyor. Manisa Yozgat Rize Ankara alt tire İstanbul. Hollanda'dan konuğumuz olan kampanya özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra iyice tırmanan mülteci kriziyle ilgili sokaktaki insana sesleniyor. Kampanya filminde farklı kültürlerden insanları görüyoruz. Her biri mülteci krizinin ve yüksek sayıda mülteci kabulünün zihninde yarattığı soruları soruyor. Bunlar çoğu Avrupa ülkelerinden olan insanlar. İşte bu kadar insanla nasıl başa çıkacağız, kültürümüzü koruyabilecek miyiz gibi zihin seslerini duyuyoruz. Bize kameraya konuşmuyorlar, kendi zihinlerinden geçen soruları duyuyoruz. Ama tümü de tüm sorularına rağmen en sonunda aynı çağrıyı yapıyor. Stay human yani ne olacak? İnsan kalacağız, insan kalın. E, kampanyayı çok çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek desteklemişler. E, i̇ddiası, mülteci krizinde ortalama insan sesinin kalabalık sayılar ve uluslararası politikanın uluslararası e, şey, u politikanın uultusu içinde kaybolduğu e, iddiası var. E, bu doğru gerçekten çünkü biz kendi hayatımızdan da biliyoruz bunu. Sadece kendi çevremizden değil, araştırmalarda e, gördüğümüz sonuçlardan da görüyoruz. Evet bir yabancılaşma var... ...hani mültecilere karşı bir, bir huzursuzluk var... ...bir iç huzursuzluğu var... ...ama bu iç huzursuzlukla ilgili bir hesaplaşma fırsatı verdiğinizde... E, ...ankete katılan ya da görüşmelere katılan insanlara... ...sonunda ulaştıkları yer... ...yani yapacak bir şey yok... ...onlar da insan oluyor... E, ...biraz politikacılar bunu değiştiriyorlar... manipüle ediyorlar... ...işte sağ politikacılar özellikle... E, ...Avrupa'da çok daha yaygın bir şekilde yaşanıyor bu... E, bu yüksek çıkan politika sesleri arasında diğer sesler boğuluyor ve buna tabiymiş gibi gözüküyor. Aslında hepsini birden söylüyorlar e, insanlar. Zihin sesleri onlara e, burada söyledikleri şeyleri söylüyor. Ne yapacağız? Çok kalabalıklar. E, ama hiç bize benzemiyorlar. E, ya nasıl olacak şimdi? Bu kadar da çocuk var. E, bir ekonomi nasıl etkilenecek bundan? İşsiz mi kalacağız acaba? gibi sorular soruyorlar. Ama bütün bunlarla hesaplaşırken de e, ya ama ne olursa olsun karşımızda da insanlar var e, duygusuna da varıyorlar bir yerinden kesip meseleyi bir parçaya alıp odaklandığınız zaman hangi sesi duyduğunuza duyacağınıza siz karar vermiş oluyorsunuz işte politika biraz e, işine geleni e, duyma meselesidir aynı zamanda işine geleni duyma ve yükseltme meselesidir bir tür hoparlördür e, burada da böyle oluyor film bunun böyle olmadığını fark ettiriyor bize İyi bir temsil şeyi oluşturulmuş, skalası oluşturulmuş insanlardan. Ortalama insanın sağ ya da sol politik tutumlara sahip olmadığını söylüyor. Aslında bu insanların cevaplardan çok sorularla boğuştuğunu bize gösteriyor. Film sadece soruları ve tek bir çağrıyı kapsıyor. İnsan kalacağız çağrısını kapsıyor. İlk bakışta Çengel cümlesi son derece dikkat çekici ve kuvvetli. Ancak böylesi bir sistem ve insanlık krizinde biraz naif kalabilir bu e, slogan. Yani insan kalacağız e, sloganı. Şimdi e, zaman zaman bu tür hatalara çok düşüyoruz. Biz kendi ütopyalarımız, ideal dünyamız, ideal çözümlerimizle bakıyoruz etrafa. Sadece biz e, derken sivil toplumu kastetmiyorum... Hı hı. Eğilim oluşturucuları genel olarak yani bir şirketin yönetimi de olabilir, bir sivil toplumun e, örgütünün yönetimi de olabilir, politikacılar da olabilir bunlar, çeşitli fikir liderleri de olabilir. E, bizim genellikle bir fikrimiz var bir konuda ve idealde bunun nasıl çözülmesi gerektiğine dair e, yüksek perdeden sözlerimiz de var. İşte demin söylediğim sağ politikacıların hiçbirini e, bu kapılardan içeri sokmamalıyız diye bir ideal tırnak içinde kendilerince ideal bir çözümleri var. Reel dünyayla da çok bir türlü uzlaşamayan bir takım öneriler olabiliyor bazen bunlar. Çünkü halkın ütopyası olmaz. Yani sıradan insanlar ütopyayla bakmazlar. Hayata bakarlar. Yani biz bu meseleyi hani Türkiye'deki politikayı tartışırken de bununla çok fazla karşılaşıyoruz. Ya şu iyileşti mi? Bu kötüleşti mi? Vesaire falan. Ama bak şunu yaptılar ama şöyle şöyle olacak aslında bunun sonunda falan diye. Bizim baktığımız yerden gördüğümüz ütopyaları insanlar görmüyor. Onlar günlük hayatlarına bakıyorlar. Ve çok basit sorular soruyorlar yani işte İstanbul'da kuraklık yok su geliyor artık bana gibi böyle biz meseleyi su hakkı üzerinden tartışıyoruz uzun vadeli performanslara uzun vadeli perspektiflere odaklanıyoruz sağlık politikasına bunun işte bir sistemin ekonomik sistemin insanı insan bedenini kendi topografyasına çevirmesi olarak bakıyoruz haklıyız bütün bunlarda ama ortalama insan Hastaneler randevu alıp alamadığına bakıyor. Ee, böyle olduğu zaman da sizin ütopyalarınızla, sizin sözlerinizle ortalama insan arasındaki açıyı görmemeye, kaçırmaya başlıyorsunuz. Biraz konuyu dağıttığımın farkındayım ama daha iyi anlaşılması için söylüyorum. Bu film bize sıradan insanların e, çok basit ve gündelik hayata dair çözümleri olduğunu söylüyor. E, daha büyük çözümlerle çok ilgilenmediklerini söylüyor. Biz onlara söylemedikçe yani politikacılar onlara daha büyük bir vaatte bulunmadıkça... Olabileceğine inandırmadıkça sıradan insanlar biz insan kalacağız diyorlar. ya yani biz bu insanları şeyde tutabiliriz, sınır kapılarının dışında tutabiliriz. Ütopyası onlara kabul ettirilen bir ütopya, onların gerçeğinde var olan bir ütopya değil. Kendinize de bakın, yani üzerinde çok ilgilenmediğiniz konularla ilgili aslında aynen bu durumdasınız. Yani çok ilgilendiğiniz bir konuda bir ütopyanız oluyor, bir fikriniz oluyor ve derinleşiyorsunuz. Onun dışında kalan şeylerde "Bu zamanında geldi mi?" diye bakıyorsunuz. Yani nasıl sağlıklı deniz ulaşımı yapılır gibi bir paradigmadan bakmıyorsunuz. Yani çok günlük hayatın içinde karşılaştığımız şeyler var. Buradaki durumda o ne yapacağız? Karşında bir insan var. Ne yapacağız? Yani o insan kalacağız. Bu kadar basit aslında. İkinci kampanyamız meme kanseriyle ilgili bir farkındalık kampanyası ve Fransa'dan özellikle rutin kontrol ve tarama çağrıları içeren sağlık kampanyalarında çok alışık olduğumuz biz kadınların da daha fazla dikkat ettiği için daha çok maruz kaldı ve bir karamsar, korkutucu, tehditkar dil vardır Hep yaptırmazsan ha dediğimiz, burada hem daha önce de üzerinde çok konuştuğumuz o parmak iletişimi dediğimiz tehditvari bir dil vardır. Fakat bu sefer tam tersi bir kampanya ile karşı karşıyayız. Kampanyanın adı Meme'nin adı. Ee, kampanya filmi rengarenk bir pop art atmosferinde kurgulanmış ve bu atmosferde e, o tanıdık bildik pinap kızı dediğimiz iyi çizilmiş e, kadınlar görüyoruz. Her biri göğüslerinin yerinde bir takım aletler veya hani sebze meyve tutuyor. Ve bunlar Fransızca'da sokak ağzında farklı göğüs tiplerini anlatan şeyler aslında. Ki bazıları Türkçe'de de var bildiğimiz mesela karpuz, ütü masası gibi. Bizim hiç duymadığımız uydu anteni gibi ekstrem örnekler de var bunların içinde. Bu isimler ve aletlerle eğlenceli bir geçit yapıyor kadınlar. Ve sonunda şöyle deniyor bir sürü tipi olabilir ama bir tek adı var. Meme, düzenli kontrollerinizi yaptırdığınızda ve erken teşhis edildiğinde meme kanseri %90 oranında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Filmin müziği de en az atmosferi ve dili kadar eğlenceli aslında bir dinleyelim ee, sonra kampanya üzerinde konuşalım. Açık Radyo 94.9'da hem zemindeyiz. Ben Rauf Kösemen, Damla Özler'le birlikteyim, partnerim Damla Özler'le. Yayın masamızda Ferhat Kabil var. ...az önce Fransa'dan bir meme kanseri tarama çağrısı kampanyasının seslerini dinledik. Evet. Filmi var, Twitter adresimizden yayınladık. Mira, e, alt çizgi, İstanbul adresi. E, bu adresten filmi izleyebilirsiniz. Film ince bir çizgi üstünde yürüyor. E, sokak ağzı kullanıyor ve kadınların e, sokak ağzında... E, ...memelere, kadınların memelerine takılmış olan isimlerden yararlanıyor. Ama anladığım kadarıyla... ...Fransız kültüründe bu sadece erkeklerin söylediği sözler değil bunlar. Aslında Türkiye'de de değil hani bir kadına tahta göğüslü demek... ...Türkiye'de kadınların da zaman zaman kullandığı bir şey. Ama dediğim gibi ince bir çizgide yürüyor. Buradaki şeyler, tanımlamalar biraz böyle aşağılayıcı bir tanımlama mıdır değil midir... ...bunun üzerinde biraz tereddütte kalmanızı sağlıyor sizin ama... Ee, ...öyle ilginç bir yerden yakalıyor ki sizi... ...burada bir... ...alarma geçiyorsunuz, yani ne diyor bu... ...işte karpuz, armut falan... ...ne diyor yani burada kadınlara... ...derken birdenbire diyor ki... ...yüzlerce farklı ismi olabilir... ...ama bir tek adı var, meme... ...ve onun da bir hastalığı var, kanser... Ee, ...ilginç bir bilgi veriyor... Ee, ...düzenli kontrol yaptırdığınızda... ...yüzde doksan oranında tedavi edilebilir... ...bir hastalıktır meme kanseri diyor... ...bu bilginin ilginçliği şöyle... E, ...grip... ...olduğunuzda... ...istatistikler gösteriyor ki gripin tedavi oranı yüzde doksan. Yani hakikaten acayip bir yüzdeden söz ediliyor. Erken, yani Erken teşhis Erken teşhis durumunda. önemli olduğunu görüyoruz Gerçekten burada. Gerçekten öyle. Ee, özellikle bu kampanyalarda, bu tür kampanyalarda genellikle donuk oluyor atmosfer biraz böyle. Korkutucu oluyor işte. Çünkü sağlık sorunundan söz ediyorsunuz. Ucunda ölüm olan bir şeyden söz ediyorsunuz. Ee, burada ölüm riskiyle karşılaşmadan önceki hale odaklanmış kampanya... Yani kendinizle barışık olma üzerine odaklanmış. Kadınların kendi memelerinden söz ettiği ama bunu sokak ağzıyla yaptığı bir filme dönüştürmüş. Ciddi olanı en sonuna bırakıyor. Atmosfer şey bir moda filmi atmosferi gibi bir atmosfer. Zaten hani renkler, kullanılan aksesuarlar, çekim açıları falan tümden öyle. Ya bir klip seyrediyorsunuz ya bir moda gösterisi seyrediyorsunuz gibi bir hisle. ...sizi kuşatıyor. Kuş ee, ve bir de... ...hashtag var memelerin adı diye... Ee, ...Twitter'dan... ...kadınlara sahip çıkıyoruz diyerek tweet atmalarını... ...isteyen bir sosyal medya... E, ...ayağı oluşturmuş. O ayaktan... ...devam ediyor. Ee, güçlü bir kampanya... Ee, ...biraz deminki konuşmayla... ...ilişkilendirirsek... E, ...yani sokaktaki... E, ...insanın kullandığı... ...dille karşılaşması... O dilden ona bir çengel atmak e, ve ondan sonra söyleyeceğiniz şeyi söylemek yani dinletmek için onun dilini kullanmak ama sonrasında e, medikal dilin e, söylemesi gerektiği şeyi söylemek gibi bir teknik kullanmış. Bir tercih tabii e, ilginç e, bir film. Bir yandan da pozitif duyguları olan bir film ee, üzerinde durduk ama e, bu tür filmlerde hep kötüsüyle karşılaşıyoruz. Burada kadınların gerçekten kendileriyle barışık ve mutlu oldukları bir atmosfer seyrediyoruz. Sizi de iyi hissettiriyor, neşelendiriyor. Renkli bir dünya e, yaratıyor ve o dünyanın korunmasına yönelik bir çağrı yapıyor. Evet şimdi hani filmi izlediğinde dinleyicilerimiz fark edeceklerdir ama film e, kadınları bir cinsel nesne olarak görmüyor. Yani öyle resmetmemiş e, öyle bir şey yok daha e, çok bir mizahi, mizahi bir hat oluşturmuş kendine. E, yani sanki böyle kendi arasında sohbet eden e, bir... ...kız arkadaşlar topluluğu bir film çekmiş gibi gözüküyor daha çok. Neşeli bir film ve e, hedefine de ulaşmış gözüküyor. Evet. Hemzeminde üçüncü kampanyamız Türkiye'den e, Down Sendromu Derneği'nin iki yıl önceki lansmanını yaptığı bir kampanya bu. Bağış ayağı devam ediyor aslında. Kampanya filminde ünlü isimlerin Down Sendromlu çocuklar için yaptıkları çağrılar var. Gerçek dostlar kromozom saymaz diye başlıyor film. Onlara bir şans tanıyın, yanınızda olun, engelleri kaldırın gibi farklı mesajlar veriliyor. En sonda ise bizi havalara uçurun denerek kampanyanın ana mesajı veriliyor. Kampanyanın web sitesine girdiğinizde ana etkinliğin 23 Mart'ta 1200 kişiyle birlikte vapura binerek gökyüzüne balonlar bırakmak olduğunu görüyoruz. Bu lansman etkinliği zaten 20, 21 Mart haftası farkındalık haftası olduğu için yapılıyor. Filmi bir dinleyelim ondan sonra üzerinde konuşalım. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Siz gerçek dost musunuz? Gerçek dostlar kromozom saymaz. Biz kromozom saymıyoruz. Ya siz? Hayatınıza artı bir değer katmak ister misiniz? Yanımızda olun. Engellerinizi kaldırın. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Fırsat verin. Arkadaşınız olabilirler. Algınızı değiştirin. Gerçek dostlar kazanın. Gerçek dostlar yargılamaz. Onlara iş hayatında bir şans verin. Çünkü yapabilirler. Fırsat tanıyın, başarılarına şahit olun. Farkındalığımız, farklılığınızı unutturacaktır. Siz varsanız artı biriz. Destek verin. Aha. Gerçek dostlar burada. Siz neredesiniz? Binlerce yürek gökyüzünde buluşuyoruz. Sizi de bekliyoruz. Destek verin. Bizi havalara uçurun. Limitimiz gökyüzü. Yeter ki şanslım. Benim kimin kekkine? Bizi havalara uçurun. 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özer'le birliktesiniz. Yapım da Feryal Kabil var. Ve bu sefer Türkiye'den bir sosyal fayda iletişimi kampanyası dinledik. Ee, Down sendromuyla ilgili. 21 Mart farkındalık haftasında bu film dışında yapılan pek çok etkinlik de olmuş. Mesela Down sendromlu çocukların çektiği ünlü fotoğraflarından oluşan bir sergi açılmış. Bunun yanı sıra kampanyanın ayrıntılı bir web sitesi ve onun üzerinden yürütülen bir de bağış ayağı var. Rauf ne dersin? Sence nasıl bir kampanya bu? Ee, önce... E, ...Açık Radyo'da yayınlanan... E, ...47. Kromozom isimli bir program var. Önce onu bir anons edeyim ben. Pazar günleri saat 10.30'da. <gülüyor> hatırlatalım. E, 47. Kromozom işte burada sözünü ettiğimiz... ...gerçek dostların saymadığı kromozom oluyor. <gülüyor> e, genelde görmeye alışık olmadığımız kadar detaylı bilgi veren bir sitesi var... ...bu kampanyanın. Eee... Bu sitenin içinde çok fazla bilgi görüyorsunuz. Bağış çağrısı var. Oradan bağışlarınızı yapabiliyorsunuz. Ee, i̇ki tane özelliği var buradaki şeyin, filmin. Ee, bir, size bir şey söylüyor. Yani bir dostluk kavramı üzerinden bir şey söylüyor. Ee, dostluk kavramını da... ...işte aslında baktığımızda bir... ...başka türden bir ilişki kurmak yerine dostluğa çağırıyor biraz. Gizli mesajı da bu. Yani bir... Acıma duygusu ya da dışarıdanlık duygusu, kuşatma duygusu falan gibi bir e, yukarıdanlık değil. Eşit bir ilişkiye davet ediyor. Çünkü dostluk kelimesinin öyle bir sihri var. E, bir, bir iki sorun e, söyleyebilirim ile ilgili. Yani bunlardan bir tanesi e, bizi havaları uçurunla gerçek dostlar kromozom saymaz gibi birkaç fazla e, mesaja sahip olması... Kuşkusuz bunlar iki farklı şey biri etkinliğin başlığı bir tanesi ise kampanyanın başlığı. Bunu, fark, bunu anlıyorum ama e, dinlediğinizde bunlardan hangisinin aklınızda kalacağı, hangisine doğru yöneleceğiniz, hangi başlıktaki web sitesini arayacağınız konusunda biraz karışıklık yaratıyor. İkisi de güçlü yaratıcı başlıklar çünkü özellikle gerçek dostlar kromozom saymaz e, gerçekten kampanyanın başlığıymış gibi görünüyor. E, evet öyle ama zaten evet. yani gerçek dostlar kromozom saymaz kampanyanın başlığı. Ee, ünlü kullanımı yapılmış ee, ünlüler diyelim daha doğrusu filmde bir ünlüler resmi geçidi görüyorsunuz epeyce fazla sayıda ünlü var aralarına da e, dans sendromlu bireyler sıkıştırılmış onlar yerleştirilmiş herkes sözünü söylüyor ee, şimdi ünlü kullanımı üzerine daha önce konuşmuştuk hem zeminde. Ünlü kullanımı eğer o ünlü, ünlü olmasından kaynaklı, kendi varlığından kaynaklı olarak size bir fayda sağlamıyorsa... ...bunu neden kullanıyorsunuz sorusunu her zaman gündeme getirir benim indimde. Ee, yani şöyle, aslında ünlüler değil başka insanlar okusaydı. Yani herhangi birileri okusaydı ne değişecekti bu kampanyada? Kampanyanın fikrinden bir şey eksilecek miydi? Çağrı'nın gücünden bir şey eksilecek miydi? Ee, ya da ünlüleri biz filmde değil de... E Çağrı için kendi platformlarında kullansaydık. Yani ünlüler Twitter adreslerinden, Facebook adreslerinden ya da benzer yerlerden Çağrı'ya katılsalardı. Belki kendi filmlerini çekebilirlerdi. Belki hani çoğaltmak için herkes buna katılsın diye başka metodolojiler falan bulunabilirdi. Ama pratikte bu filme bu ünlülerin çok fazla bir katkısı yok. Bir şey değişmiyor. Yani bu filmi bu ünlüler seslendiriyor diye daha çok seyretmiyoruz. Daha çok ikna olmuyoruz. Tezi zaten yeterince güçlü. Yani dostsanız kromozom saymayın diyor bize. Bunu kimin söylediğinin hakikaten çok önemi yok. Ee, burada tabii bir şey var hani ünlü kullanırsak daha fazla insana ulaşırız falan gibi bir varsayım var. O varsayımı biraz e, yatırım yapmış anladığım kadarıyla şey kampanya. Evet, dünyanın çeşitli bölgelerinden sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kampanya filmlerini an itibariyle üzerinde konuştuğumuz Mira Alt Çizgi İstanbul adresinden Twitter'dan da görebilirsiniz. Sıradaki kampanyamız Belçika'dan ve eşit ücret günü için yapılmış bir TV spotu, televizyon spotu. Eşit ücret günü ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan ve ülkelere göre değişmekle birlikte... ...aynı işi yapan bir kadın ve erkek arasında %14'den %25'e kadar olan ücret uçurumunun kapanması için... ...farkındalık yaratmayı amaçlayan bir anma günü aslında. Belçika kampanyası da bu duruma son derece sert bir bakış getiriyor. Valla e, hakikaten çok beğendim filmi. E, tam benim tarzım diyeceğim. <gülüyor> E, sabah ofisine giren bir kadın görüyoruz filmde. E, normal bir şekilde karşılaştığı bütün erkek arkadaşlarına, iş arkadaşlarına selam veriyor, i̇şte, günaydın diyor. Hafta sonu nasıldı diyor. E, ve bunlara verilen cevapların karşısında da hiç istifini bozmaksızın normal yine gülümseyerek işte hoşça kal, bay. Asansörden iniyor, e, hoşça kal diyor, görüşürüz sonra diyor falan böyle cevaplar veriyor ama adamların ona verdiği cevaplar e, muhteşem. Nasılsın sorusuna sana ne? ...diye cevap veriyor adam. Ee, Hafta sonu nasıl? Sen ne anlarsın? Diyor. İşte e, ve bir, bir takım cinsiyetçi... E, ...şeyler de kullanıyor. Küfürler, küfürler de kullanıyor. Içinde. Evet. Şimdi burada... E, ...anamayacağımız e, küfürler de... E, ...koyuyor ama şey değil yani... ...böyle e, nasıl deneyim kabalıklar... ...diyelim hani küfür derken yanlış anlaşılmasın. Argo kabalıklar kullanılıyor. Açık küfür... E, ...çok fazla yok. E, bu... E, ...hikaye böyle devam ediyor... ...ve kadındaki o... ...hani bunlar sanki hiç olmuyormuş gibi... E, ...hale şaşırıyorsunuz gerçekten. E, aslında biraz da... ...filme sanki üst ses yazılmış gibi... ...hissediyorsunuz, öyle izliyorsunuz. Yani aslında orada başka bir şey oluyor da... ...adam başka bir şey söylüyor ama... ...o söylediğinin arkasında yatan bu herhalde... ...duygusuyla sizi... E, ...karşılaştırıyor. Sonunda e, kadınlara yüzde yirmi dört... ...daha az maaş vermek... ...hakarettir diye bitiyor... Çok yani nice. kadının işteki her anının e, bir hakaretamiz cevapla karşılanması e, dolayısıyla işte geçirdiği her zamanda dörtte bir oranında daha az ücret e, alıyor olmasına gönderme yaparak bunu sağlıyor. İzlenmesi gereken bir film hani anlatmakla bu güç e, çok e, şey yapılamayabilir sağlanamayabilir. Ama ters köşe bir kampanya. Çok sert bir üslubu ve dili var. Sizi bir gerçekle yüz yüze getiriyor. Ve gerçekten ya evet galiba böyle bir halt yiyoruz duygusu uyandırıyor. O yüzden bu alanda yapılmış enteresan kampanyalardan biri. Hemzeminde bu haftaki son kampanyamıza geliyoruz. Ve Mumbai'den geliyor bu kampanya. Mumbai dünyada trafik sorunuyla ünlü şehirlerden biri. İnsanların saatlerce araçlarında trafikte kısılı kaldıkları bir şehirden bahsediyoruz ki... Bazı durumlarda İstanbul'u dinleyicilerimize tanıklık gelecektir bu durum. Mumbai Trafik Polisi insanları toplu taşımaya özendirmek üzere esprili bir kampanya hazırlamış. Kampanya e, bir açık hava mecrası yani billboard kampanyası. Standart olarak şehirdeki billboardlara en çok beş kelimelik yazılar e, yazılır. Aslında şöyledir buna bir intibak süresi deniyor bu hikayeye. E, yan yana gelen kelimeler arasındaki şeyi ilişkiyi... E, ...belli bir süre içinde intibak edebiliyorsunuz. Bunlar çok sık karşılaşmadığınız... E, ...merhaba, hoş geldin gibi... ...sıradan sözler değilse... ...bir cümleyi anlayabilmek için her kelime... ...aşağı yukarı bir saniyelik bir intibak şeyi gerektiriyor. İlk karşılaştığınızda... E, ...süresi gerektiriyor. Dolayısıyla bu intibak işte yedi kelime falan derler... ...derslerde maksimum yedi kelimeyi geçmeyin derler. Bu intibak süresini arttırmak için... ...reklamda tekrar tekniği uygulanır. Yan yana yan yana billboardlar yerleştirilir ki... ...daha çok maruz kalınsın... İşte trafikte tekrarlarla karşılanılsın ve okunsun. Ee, burada e, bu beş kelimelik ya da işte yedi kelimelik neyse rivayetler farklıdır. Hocalar farklı şeyler anlatır. Ee, yazıları bambaşka bir şeyle değiştirmişler. 81 kelimelik bir billboard var. <gülüyor> en az 82 kelimeden oluşuyormuş. 81 artı yani. 81'in <gülüyor> altına inmiyormuş. Heyula gibi yazı blokları görüyorsunuz. ...size şöyle diyor, yani çok sorun değil... ...trafikte sıkıştığınız zaman bunu rahatça okuyabilirsiniz. De okumaya vaktiniz var da Sosa. <gülüyor> Ve yazılar trafik sorununun ...detaylarını anlatıyor, trafik şu yüzden oluyor... ...vesaire diye, çok dikkat çekici bir kampanya... ...ben beğendim. Ee, hakikaten tersine çeviriyor. Şey gibidir, hani bir yer, biz deriz ki... ...grafik tasarımda, bir yerde yazı varsa... ...okunur deriz mutlaka. Ee, küçük puntolu yazılar... ...vesaireler bile olsa... ...işte bir kocaman bir kağıdın ortasına... ...dört punto yazı yazarsınız, merakla okur insanlar onu... Hatta böyle hani bazen yalnız kaldığınız yerlerde tuvaletlerde falan kalemin üstüne okursunuz böyle bir can sıkıntısı vardır falan. Dolayısıyla hani önünüze bir yazı gelirse zaten okunur ama mesele onu okuyacak zamanınızın olması, ışığınızın olması, fiziksel koşulların uygun olmasıdır. İşte tam ters köşeyi de buradan yapıyor buyurun yani. <gülüyor> Hemzemin'de Rauf Göse ve Damla Özler'le birlikte yapım masamızda Feray Kabil vardı. Haftaya yine sosyal fayda iletişimi üzerinde düşünmek, tartışmak ve konuşmak için burada olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hem zemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.